Allahu biallahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. alamin Sallatü sallam alahi as-sa'id al-awalin ve al-akhirin. Ve ilah jami’ al-amba’i ve al-musallim. Ve ilah jami’ al-ibliai. Ve al-hamdulillahi Rabbi al-‘Alamin. Allahm al-afghar al-husnasi, bıra bir sıra Allah'ın estefa fiiline gelmişti. Allah seçti. Allah seçer. Allah da seçer. Kul da seçer tabi. <gülüyor> Tercihi kula vermiş ki kul seçsin diye. Tercihini yapsın seçsin. Onun için ayet-i kerime de öyle buyurmuştu. İman da bellidir. Köfür de bellidir, dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun, dileyen şükretsin, dileyen nankörlük yapsın, dileyen cennete giden yolu seçsin, dileyen cehenneme giden yolu seçsin, dileyen Allah'ın veliliğini seçsin, dileyen şeytanın veliliğini seçsin, tercih kula aittir, seçme hakkı kula aittir. Allah resullerini seçer buyurdu. Buna beraber bir de kitabı emanet ettiklerini seçer buyurdu. Eğer bir kul iman ettiyse Allah'a bu durumda o Rabbini seçmiştir. Rabbinin kendisi için seçtiğini seçmiştir. Dolayısıyla Allah da onu seçer. Onu kitaba, kitabına, Kur'an'a varis kolar. Onu taşısın diye iman etsin. Ahlaka dönüştürsün, amele dönüştürsün. Sonra onu kullarına taşısın diye. Evet, Allah seçer. Kurun da kendine bakması gerekir. Neyi seçmiştir? O da Rabbini seçmiş mi, seçmemiş midir? Ayet-i Kerime'de Allah dilediğini zatına seçer buyurdu. Kim Allah'ı seçerse, Allah da onu seçer. Allah'ı dost olarak, veli olarak seçerse, Rabbi olarak seçerse, mülkün maliki olarak seçerse, rezak olarak seçerse bütün isimlerinde bu böyledir. Allah'ın hangi ismine iman ettiyse o ismiyle alemlerin Rabbini seçti demektir. Alemlerin Rabbi olan Allah da onu seçer. Seçer, o isme göre ona muamelede bulunur. Elbette ki isimleriyle yaptığı her muamele manevi olarak ona kazandırır, imanı kazandırır. Allah'ın sevgisini, aşkını, muhabbetini kazandırır. Seçmek aynı zamanda kurun duasıdır. Kurun duası neyse tercih ettiği olur, seçtiği olur. Onun için Allah'a eti de öyle buyurmuştu. Eğer duanız olmasa Allah size neden kıymet versin, neden değer versin? Kur'un kıymeti, değeri, şerefi onun duasına göredir. Yani seçmesine, tercihine göredir. Eğer biri dünyayı seçtiyse, nefsin arzularını, isteklerini seçtiyse, tercih ettiyse, duası da o olur, kıymeti, değeri, şerefi de ona göre olur. Ama Allah'ı seçenler, Rabbini tercih etmiş olanlar, duası, Allah'ın rızası olanlar, Allah'ın dostluğu, cemali olanlar, ebedi hayati olanlar, kıymetini, değerini seçtiklerinden, dualarından, yani Allah'tan almış olurlar ki, onların kıymetini, değerini, şerefini bir tek Allah takdir eder. Onun için ayet kerime de öyle buyurmuştu. Hiç kimse Allah'ın onlara nasıl nimetler hazırladığını bilemez. Hayal bile edemez. Rabbini tercih edenler için, iman edip salih amel işleyenler için, takva sahibi olanlar için, Allah'ın onlar için takdir ettiği, hazırladığı nimetleri hiç kimse bilemez, hayal bile edemez buyurdu. Tabii ki nimet deyince bunu bir tek zahiri nimet olarak anlamıyoruz. Asıl nimet Allah'ın rızası nimetidir. Allah'ın cemali nimetidir. Allah'ın selami nimetidir. Allah'ın kuluyla konuşması nimetidir. Mahatap alma Nimetidir. Bu nimeti bir tek Allah'a iman edenler, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevenler anlayabilir. Sadece zahiri tarafını anlayıp tadanlar, manevi tarafını Allah'tan olan, Allah'ın kendinden nefettiği ruhu tatmayanlar, Allah'ın rızası nimetini, Allah'ı sevme nimetini, Allah'ın kendisini sevme nimetini, cemalini müşahede etme nimetini anlayamaz. Bunu tadamaz. Onun için sadece cenneti isteyip, eğer kulluk yaparsak, o kulluk Allah'a gitmez. Kulluğu Allah'a yapmamış oluruz. Nefsimizin arzularına, isteklerini yapmış oluyoruz. Önce Allah'a iman gerekir. Yani Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmedi, Allah'ın rızasını istemede, kulluk yapılmış olsa bile Allah katında evet, kabul görmeyen bir kulluk olur. Onun için öyle buyurmuştu. Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız işlerden başka hiçbir işiniz nimete, ikrama, şükrana layık değerlidir. Ancak saf Allah'ın rızasını gözeterek yaptıklarınız Allah katında kabul görür. Allah'a kulluk yapmak, <gülüyor> Allah'a kul olmak, Allah'a iman etmek, Allah'ı her şeyden çok Canından çok sevmek Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Kulun önce Allah'ın hakkını gözetmesi gerekir. Rabbimin benim üzerimdeki muradı nedir, hakkı nedir deyip önce bunu anlamak gerekir. Eğer o kulü yaratmışsa, eğer kendinden ona varlık vermiş, hayat vermişse, onun bir murabi vardır. Muradın'ı beyan ediyor, iman etsinler ve bana abdolsunlar diye. Eğer oraya iman etmez, onu her şeyden çok, canımızdan çok sevmemiş olursak iman etmiş olmuyoruz. Onun sevgisini kazanmak için, onu sevdiği gibi yapmaya çalışmıyorsak hur olmuş olmuyoruz, abdolmuş olmuyoruz. Dolayısıyla İbadetimiz O'na gitmez. Abdiyetimiz O'na gitmez. Neyin peşinden koşuyor ve neyi istiyorsak en çok O'nu sevmişiz demektir. O'na iman etmişiz demektir. Eğer değil dünyayı, dünyanın peşinden koşanlar zaten ebedi hayatını kaybetmiştir. İnsanlardan öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahirette nasibi yoktur dedi. Ama eğer iman etmişim deyip cenneti istiyor ama Allah'ın kendisi üzerindeki hakkı bilmiyorsa eğer Allah'ı tercih etmemişse seçmemişse Allah seçer Kuyruğuna da seç der. Ben seni seçtim. Buyurur. Önce kul olarak seçmiş. Bütün varlık içinden insan olarak seçmiş. Kendisine abdolsun diye seçmiş. Abdolsun. Rabbini sevsin. Bu sevgiyi, muhabbeti, aşkı tatsın. Rabbinin rızasını, sevgisini istesin. Rabbinin razı olduğu, sevdiği gibi yapsın, yapsın diye yaratmış. Sonra kul Rabbine dönünce, iman etmeyi isteyince bu sefer Allah ona ona göre, onun tercihine, duasına göre, seçmesine göre muamelede bulunur. Haydi kulum kazan! Ayet-i kerime de öyle buyuruyordu. Kıyamet günü herkes ''Peşinden koştuğu, şey, koştuğu şeyi göreceği gün, o gün, o günü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim.'' buyurdu. O kadar dehşetli bir andır, herkesin peşinden koştuğu şeyi göreceği gün. Kim neyin peşinden koşmuşsa Allah ona onu gösterir. ''Bak onu, bunun peşinden koştun, hayatını bunu kazanmak için harcadın, kurban ettin, feda ettin.'' der. Eğer peşinden koştuğu Allah'ın rızası değilse, ebedi hayatı değilse, Allah'ın dostluğu değilse kaybetmiştir. Neyin peşinden koşarsa koşsun kaybetmiştir. Allah cenneti imana karşılık vaat ediyor. İbadete karşılık değil, imana karşılık. Önce iman, sonra salih amel. İman olmadan istediği kadar amel olsun Allah imansız ameli kabul etmez. İman, Allah'ı her şeyden çok, canıdan çok sevmektir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Sizden biri Allah ve Resulü'nü canıdan çok sevmedikçe, her şeyden çok, canıdan çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Önce sevmek gerekiyormuş. Herkesin kendi gönlüne bakması gerekir. En çok neyi seviyor, neyi seçmiş? Gönlünde en seçkin olan şey nedir? Bir, Rabbine iman ederken bu böyledir. En çok neyi seviyorsa, en çok onu ister, onu kazanmayı ister, onu düşünür, onu tefekkür eder. Dolayısıyla onu zikretmiş olur, onu zikreder onu kazanmak için fedakarlık yapar, çaba gayret sarf eder. Eğer bu Allah değilse, bu durumda Rabbini kaybetmiştir. Onu Allah'a tercih etmiştir. Dolayısıyla onun ilahi O olmuştur. Onun için ayet-i kerimede öyle buyurmuştu, İnsanlardan Öylesi var ki, Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Başka şeyleri severler. Başkalarını sevince başkalarının sevdiğini severler. Başkalarının kendisi için istediğini severler. Ama müminlerin, Allah'a iman edenlerin, Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet aşk demekti. Aşık olmak demekti. Aşık olmayan Allah'a kul olmuş olmuyor. Öyle ki her şeyini Allah'a kurban edecek kadar, dünyayı ahirete kurban edecek kadar, canını, nefsini Allah'a kurban edecek kadar. Hayatı yaşarken hayatının her anını Allah'ın huzurunda yaşayıp, vaktini, zamanını, ömrünü, hayatını evet, Allah'a kurban edecek kadar. Her anda Allah deyip, Allah'ın rızasını gözetip, Rabbim benden ne istiyor, Rabbim nasıl yapmamı seviyor deyip, hayatı öyle yaşayacak kadar. Yoksa, eğer derdi dünya ise, dünya mali ise, bir mevki, bir makamsa, hayatını da o yolda sarf eder, sonra ölüm anı gelir, Allah ona hadi gel der, her şeyi bırakıp gider. İster mal olsun, ister mevku olsun, peşinden koştuğu her ne olursa olsun hepsini bırakır, Rabbine gider. Neyle gider? İmanıyla, ameliyle, kazandıklarıyla, Allah'ın huzuruna gönderdikleriyle huzura gider. Kul hayatta nasılsa huzura giderken aynen öyledir. Başka bir hal almıyor. Gönül hali nasılsa, ne kadar Allah'a iman etmiş, imani varsa, ne kadar Allah'a teslimiyeti varsa, ne kadar Rabbini ciddiye alıyor, ne kadar onun yolunda cehd ediyor, cihad ediyor, çabasını, gayretini sarf ediyorsa, o haliyle, o gönül haliyle Allah'ın huzuruna gider. Onda gönlünde bir değişiklik olmaz. Daha sonra da bir değişiklik olmaz. Çünkü kazanmak dünyadadır. Dünyadayken kazanmak gerekir. Dünya kazanma yeridir. Allah'ın nurunu kazanma yeridir. Bunun için de tercih etmiş olmak gerekir. Yani Allah'ın nurunu seçmiş olmak gerekir. Allah öyle buyuruyor de ayet de Allah kime nur vermemişse, kim nurunu Allah'tan almamışsa onun için nur yoktur. Onun için nur olmaz. İmanın nuri vardır. Allah'ı sevmenin, aşkın, muhabbetin nuri vardır. Amellerin nuri vardır. Ameli neden işliyoruz? Allah öyle emrettiği için. Allah bizim için, onu öyle sevdiği için, Allah'ın bizim için sevdiğini, emrettiğini, razı olduğunu yapınca karşılığında neyi kazanıyoruz? Karşılığında Allah'ın sevgisini, rızasını kazanıyoruz. Kulun gönlünde bu imana dönüşür, nura dönüşür, o bizim için nur olur. Onun için buyurmuştu ayet kerimede. Kıyamet günü müminlerin önlerinden, sağlarından nurları onları aydınlatır. Ama iman etmeyenlerin nuru yoktur. Nuri seçmek lazım. Nuri tercih etmek lazım. Allah bizim için nurunu tercih etmiştir. Biz de Allah'ın bizim için tercih ettiğini tercih edersek o yolla çabamızı, gayretimizi sarf ederiz, kazanırız. Onun nurunu kazanırız. Onun sevgisini, rızasını, yakınlığını kazanırız. Allah'ın kendisine nur verdiği kimseyle karanlıkta kalan kimse bir olur mu? buyurur. Evet, Allah nurunu indirmiştir. Onun için Kur'an'a nur diyor. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e nur saçan kandil buyurur. Allah'ın ayetlerine, vahyine iman edince, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürünce, amel edince, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama tabi olunca, onun ahlakına bürününce nura gark olmuş olur nurun içinde olmuş oluruz. Allah'ın nuruyla, gönderdiği nurla hareket etmiş olur. O nurla görmüş olur, anlamış olur, hayatı yaşamış oluruz. Hayat, Yaşadığımız hayat bizim için nur olmuş olur. Yoksa karanlıkta kalmış oluruz, zulmette kalmış oluruz. Yani kendimizi perdelemiş, Küfürde kalmış oluruz. Böyle yapınca her anda Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamış oluruz. Her anda Rabbimizi zikretmiş oluruz. Rabbimizi tesbih etmiş, Rabbimize hamd etmiş oluruz. Ama kul kendi seçimini kendisi yapıyor. Evet, Allah seçer, kul da seçer. Allah seçimini yapmıştır. Her bir kul kendine baktığında Rabbim beni kul olayım, abd olayım, insan olayım diye seçmiştir. Hazreti insan olayım diye seçmiştir. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa insanın hizmetine verdim buyurmuş. Varlığı benim için hizmet için hizmet etsin diye yaratmıştır. Aynı şekilde melekleri secde ettirmiştir. İnsana kulun öyle söylemesi lazım. Rabbim beni bunun için seçmiştir. Melekler secde etsin diye. Varlık ona hizmet etsin diye. Benim için seçmiş. Kendisine abd olayım. Kul olayım. İman edeyim. Dua olayım. Rahmet olayım, mühsün olayım, onun güzelliğiyle güzel olayım diye yaratmıştır. Benim de Rabbimin benim için seçtiğini seçmem lazım deyip, Rabbinin kendisi için tercih ettiğini, seçtiğini seçmesi lazım ki kul olsun. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmiş olsun. Yoksa Allah'ın kendisi için tercih ettiğini değil de dünyayı tercih ederse, nefsinin arzularını, isteklerini tercih ederse, birilerinin kendisi için tercih ettiğini tercih ederse Rabbini kabul etmemiş olur. Rabbinin kendisi için tercih ettiğini tercih etmemiş olur. Dolayısıyla Rabbini kaybeder kendini kaybeder, insanlığını kaybeder, ebediyen kaybeder. <gülüyor> Seçmek, tercih etmek imandır. İmanın kendisidir. Ve her bir kul kendi gönlünde neyi seçtiğini, neyi tercih ettiğini en iyi bilendir. Bir o biliyor kendini bir de onu yaratan Rabbi biliyor. Dışarıdan bir şey görünmüyor. Ama nereden anlaşılır? Konuşmasından anlaşılır, tavrından, halinden anlaşılır, işinden, fiilinden evet, anlaşılır. Gönlündeki dışarı aksetmiş olur çünkü. Dışarıdan bakanlar da ona göre onu görür ve anlar. Eğer Allah böyle gösterdiyse, bu durumda bir Murabi vardır. Kulları birbirine yardım etsin diye. Biri yanlış yaptığında, yanlış düşündüğünde, yanlış konuştuğunda, yanlış hareket ettiğinde, onlar birbirlerini uyarsınlar. Birbirlerine yardım etsinler. Birbirlerini hakka, hakikate, Allah'a davet etsinler diye. Yoksa onu da gizleseydi, kimse kimseye yardım edemezdi. Onun için herkes, kendi gönlüne bakmalıdır. Herkes, Rabbi ile meşgul olmalıdır. Rabbini ne kadar tercih ediyor? Rabbini ne kadar seçmiştir? Seçmek demek, aynı zamanda, Üstün kabul etmek demektir. Üstün kabul etmek. Yani birçok şeyin içinden en iyisini, en güzelini, en doğrusunu, hak olanı seçmek. Tercih etmek. Elbette ki kul ne yana dönerse dönsün mutlaka her konuda Rabbini seçmelidir. Rabbinin emrini seçmelidir. Rabbinin amacını razı olduğunu seçmelidir. Rabbinin sevdiğini seçmelidir. Rabbinin kendisine seç dediğini seçmelidir. Eğer böyle yapmazsa nefsinin seçtiğini seçerse, nefsinin sevdiğini seçerse, nefsinin razı olduğunu seçerse ya da birilerinin seç dediğini seçerse ne olur? Allah'ı seçmemiştir. Allah beni seçtin diye bir beklentisi de olamaz. Allah dilediğini zatına seçer, onu seçenleri, kendisini seçenleri Allah seçer. Yoksa kul Allah'a, ben seni tercih etmiyorum ama sen beni tercih et. Ben seni seçmiyorum, sen beni seç. Neye seçiyor? Dostluğuna seçiyor, yakınlığına seçiyor. Cennet için seçiyor. Bununla beraber vahyini taşısın diye seçiyor. İmam olsun, önder olsun diye seçiyor. Hidayetçi olsun diye seçiyor. Rahmet olsun diye seçiyor. Allah seçer. Seçer ve kuruluna da hadi sen de seçimini yap. Ben seni seçtim, sen de seçimini yap. Allah seçince onu, kulü kendi güzelliğiyle el esmaur hüsnasıyla büyütür ve güzelleştirir. Seçmiştir çünkü. Tecelli ediyor. Seçince kulünü yüceltir. İsimleriyle yüceltir. Seçince kulünü öne alır. Allah yolunda Hayır yolunda yarışanlardan kılar, onu öne alır, kul Allah'ı seçince, Allah onu seçiyor. Kul öne geçmek isteyince, onu öne alır. Öyle buyurmuştu. Allah öne geçmek isteyenleri öne alır, geride kalmak isteyenleri geride bırakır. O zaman seçim, tercih tamamen kula kalmıştır. Kula aittir. Allah Kuruna senin tercihin benim tercihimdir demiştir. Tercih senindir. Sen kendin için neyi tercih edersen ben de senin için onu tercih ederim. Sen bana iman edersen mümin, Allah'ın bir ismi de el-mümin'dir. Sen beni seversen ben de seni severim. Sen benden razı olursan ben de senden razı olurum. Sen benden razı olmadan, benden rıza bekleme. Bir kul Allah'a itiraz etsin, isyan etsin, işini beğenmesin. Allah neden böyle yaptı, niçin böyle yaptı? Dersin, isyan etsin. Sonra da Allah'a, benden razı ol ya Rabbi, ben senin rızanı istiyorum dersin. Yalan söylemiş olur mu? Yalan söylemiş olur. Eğer kul Allah'tan razı olursa Rabbine hamd eder. Ya Rabbi sen güzel yapıyorsun, sen doğru yapıyorsun, senin yaptığın güzeldir, senin yaptığın doğrudur, senin yaptığını seviyorum derse Allah kulundan razı olur. Allah kulünü sever. Kul övgiye, Allah'ın övgisine layık olmuş olur. Yoksa isyan halinde, itiraz halinde, sabırsız, şükürsüz bir kuldan Allah razı olur mu? Hayır. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuştu. İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Eğer imanın yarısı sabır, yarısı şükürse, sabrı olmayanın, şükri olmayanın imanı yok demektir. Sabırsız bir insanın imanın yarısı gitti. Eğer şükretmiyorsa öteki yarısı da gitti imansız biridir. Şükür Allah'ın nimetleri nedir, ikramları nedir? Nimeti Allah'tan görünce şükrediyorsun. Görmezsen ne olur? Görmezsen şükredemezsin. Dolayısıyla nimeti Rabbinden görmemişsin. Böyle bir durumda nimeti kimden görmüş? Nimet'i kendinden görmüş. Ben akıllıydım, ben bilgiliydim. Ben şöyle çaba gayret sarf ettim. Onun için bu nimeti kazandım dediğinde nimeti Allah'tan görmedi. Kendinden gördü. Kendini Allah'a şirk koşmuş oldu. Tıpkı Karun gibi. Allah bir musibet verdiğinde, sıkıntı verdiğinde, hastalık verdiğinde, dert, bela verdiğinde Rabbim beni imtihana tabi tutuyor. Bana kazanma imkanı veriyor. Sabredeyim, kazanayım diye bana muamelede bulunuyor demezse, isyan ederse, itiraz ederse, feryat ederse bu durumda onu Allah'tan görmemiştir. Sebepleri bakıp şu sebepten dolayı oldu, bu sebepten dolayı oldu deyip sebebi Allah'ın yerine koymuştur. Allah'ın muamelesi, el-ef'arul husnasının yerine koymuş demektir. İmanın öteki yarısı da gitti. İsterse gece gündüz ibadet etmiş olsun, iman etmemiş. Rabbine güvenmiyor, Rabbine tevekkül etmiyor. Rabbinin rahmanlığına, rahimliğine iman etmemiş onun muamelesini beğenmiyor demektir, Allah'ın muamelesine, her muamelesinin rahmetten olduğuna iman etmemiş demektir. Böyle biri, gece gündüz, ibadette de olsa Allah imansız ameli kabul etmez. Bakacağız, önce iman edeceğiz. Neyi seçtiğimize bakacağız. Kimi seçtiğimize bakacağız. Allah öyle buyurdu, ayet-i sizin veliniz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir. Bakacağız. Kendimize veli olarak kimi, kimleri seçmişiz? Veli olarak. Allah bizim için tercihini yaptı. Senin velin benim dedi. Resulümdür dedi müminlerdir dedi. Biz de veli olarak Allah'ı, Resulü'nü dolayısıyla bir de müminleri seçiyor muyuz, seçmiyor muyuz? Yoksa bizim velilerimiz başkaları mıdır? Velilerimiz, veli edindiklerimiz, dost edindiklerimiz yoksa Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevenler değil de başkaları mıdır? Başkaları olursa ne olur? Evet, aşağıdan yukarı doğru evet, kaybederiz. Eğer bizim velilerimiz müminler değilse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler değilse, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevenler değilse, onları dost edinmiyorsak bu durumda velilerimiz Allah'ın bizim için seçtiği dostları dost edinmemişiz demektir. Başkalarını dost edinmişiz demektir. Resulünün dostluğunu kaybederiz. Allah'ın dostluğunu kaybederiz. Çünkü Allah'ın bizim için seçtiğini, tercih ettiğini seçmedik. Allah seçer, insana da benim senin için seçtiğimi seçtir. Allah şaka yapmaz. Allah vaadinden dönmez dedi. Her neyi söylediysem sözüm haktır ve gerçektir. O mutlaka gerçekleşir dedi. Yoksa Allah böyle söyledi ama deyip eğer Allah'ın bizim için seçtiğini seçmezsek, takdir ettiğini biz de takdir etmezsek, bizim için sevdiğini biz de sevmezsek Rabbimiz'i kaybederiz. Ama bu tamamen özgür iradesiyle tercih yapıyor. Hiç kimseye onun iradesine müdahale ettirmiyor. Ben de müdahale etmiyorum. Buyurur. Müdahale etmiyorum. Neyi dilerse kulu onu kabul ediyorum. Evet. Onun için. Biri eğer Allah'a iman etmişse, ciddi ve samimi olarak gönlüme bakıp Rabbimin benim için tercih ettiğini, seçtiğini ben de seçiyor muyum? İndirdiği vahyinde neyi seçmemiz gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatmış örneklerle bir de iyice açıklamış, beyan etmiştir nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini, neyi nasıl seçmemiz gerektiğini, evet, seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bir bir evet, beyan etmiştir, öğretmiştir, anlatmıştır. Evet, seçiyoruz. Rabbimizi seçiyoruz. İlah olarak, alemlerin Rabbi olarak, Halık'ımız, bizi yaratan Rabbimiz olarak, O'nun Resulünü seçiyoruz, örnek olarak, tabi olmamız gereken örnek olarak, ahlakına bürünmemiz gereken örnek olarak, Resulünü seçiyoruz önder olarak, rehber olarak, sirat-ı müstakimde imamımız olarak, hidayetçimiz olarak seçiyoruz. Vahyini seçiyoruz. Hak olarak bir tek Allah'ın sözü haktır. Onun dışında kim ne söylerse söylesin, o batıldır. Hak olarak Rabbimizin sözünü seçiyoruz. Bizim için hidayet olarak Rabbimizin kelamını seçiyoruz. Bizim için nur olarak Rabbimizin kelamını seçiyoruz. Bizim için hayat biçimi olarak Kur'an'dan, Allah'ın vahyinden öğrenip Allah'ın kitabını seçiyoruz. Düşünürken Allah neyi düşün dediyse, nasıl düşün dediyse, nasıl hikmetle bak, nasıl okurken bir şeyi Allah adına oku dediyse, yaratan Rabbinin ismine oku dediyse, düşünürken öyle düşünüp öyle oku, okuyoruz. Hikmetle bakıp, Rabbimizin muradını anlamaya çalışıp öyle okuyoruz. Eğer böyle yapmazsak ne olur? Böyle yapmazsak Rabbimizi seçmemiş oluruz. Tercih etmemiş oluruz. Dolayısıyla istesek de istemesek de nefsin, şeytanın tuzağına düşmüş oluyoruz. Onları seçmiş oluyoruz. Daha doğrusu nefsimiz, şeytan, bize kendini seçtirmiş oluyor. Kendisi kendisi bizim için seçtiğini bize seçtirmiş oluyor. Ümmet öyle olmuş müdür Bakacağız, göreceğiz. Ne kadar Allah'ın kendisi için seçtiğini seçiyor. Seçmiştir nasır bir halde olduğumuza, ümmet olarak hepimiz şahidiz. Şahidiz ki, Rabbimizi seçemedik, seçemiyoruz. Tercih edemiyoruz. Rabbimizin bizim için tercih ettiğini tercih edemiyoruz. O bizi kul olarak, abd olarak, veli olarak seçmiş, ama biz onu Rab olarak, ilah olarak seçemiyoruz, tercih edemiyoruz. Onun için de bizim için tercih ettiğini, bizim için sevdiğini tercih edemiyor, sevemiyoruz. Bizim için razı olduğunu, razı olduğundan biz razı olamıyoruz. Başka şeyleri istiyoruz. megerkul olmak ne de zor şeymiş, ne kadar da ağır bir şeymiş. Kime ağır? Elbette ki iman etmeyenlere ağır bir şeydir. Ama iman edenlere Rabbine iman edip aşık olanlara kolay denmez. Ona kul olmak, iman etmek, tercih etmek, kendisi için tercih ettiğini tercih etmek sadece aşk olur. Aşktan olur, aşktan. Aşkla, muhabbetle yapar. Zaten zor gelmez. En muhabbet aldığı şey olur. Her konuda sorunumuz, sevememe, aşık olamama dolayısıyla tercih edememe sorunuymuş. İnsanlığın ümmetin sorunudur. Her bir insanın tek tek sorunudur. Allah bir kuli huzura alıp hesaba çekse kulum, benim senin için tercih ettiklerimi sen neden tercih etmedin? Benim senin için Hayırdır dediğime neden hayırdır demedin? Bu senin için güzeldir dediğime neden güzeldir demedin? Ben seni seçtim, abd olarak. Sen neden beni Rab olarak seçmedin? Neden nefsini ilah edindin? Ya da şeytanın verdiği vesveseyle şeytani ilah edindin? Ben sana ben senin velinim dedim. Neden beni veli olarak kabul etmedin? Neden bana güvenmedin?" dese. Kul nasıl bir cevap verebilir? Hadi dünyadayken kendini gizlesin. Kendini kendinden bile gizlesin. Kendine istediği kadar yalan söylesin. Allah onu biliyor. O da kendini biliyor. Mutlaka kendisiyle yüzleşecek yani Allah'ın huzurunda. Allah onu kendi kendisiyle yüzleştirir. Hakikatiyle, imanıyla, ameliyle, tercihleriyle onu yüzleştirir. Onun için herkesin peşinden koştuğu şeyi göreceği gün buyurdu. Herkesin peşinden koştuğu şeyi göreceği gün, ona gösteririm dedi. Herkes yaptıklarını da görecek, yapıp gönderdiklerini de görecek. Onlara onlara göstereceğim. Yapmayıp geride bıraktıklarını da göstereceğim dedi. Yani sadece yaptıklarınla hesaba çekilmiyorsun. Yapmadıklarınla da hesaba çekiliyorsun. Yani biri açtı, gücün yetiyordu sen onu doyurmadınsa neden bu kulumu doyurmadın? Sana imkan vermiştim. Önüne koydum. Hadi kulum yap dedim. Bak yapmadın. Neden yapmadın? Bir de yapmadıklarımızdan dolayı bizi hesaba çeker. Zahiri olarak bu böyleyse bir de işin manevi boyutu vardır. Evet, neden böyle düşündün? Öyle buyurdu, gönlünüzden geçirdiklerinizden de sizi hesaba çekeriz, önünüze koyarız. Gönlümüzden, geçirdiklerimizden. Hangi gönlümüzden geçirdiklerimizden? Eğer gönlümüzden Rabbimizi tercih edemediysek, O'nun rızasını tercih edemediysek, bu konuda Rabbim böyle emretmiş, böyle seviyor, böyle razidir diyemediysek, başka bir şeyi tercih ettiysek, herhangi bir durumla karşı karşıya geldiğimizde Rabbim nasıl istiyor, Rabbim nasıl seviyor deyip Rabbimizin bizim için tercih ettiği tercih edemediysek, kendi irademizi kendi tercihimizi Allah'a teslim edemediyse, ıslap evet, yolunda bu lazımdır bu gereklidir. Nefsini teslim ediyorsun, teskiye ediyorsun, yetmez. Bir de iradeni teslim ediyorsun. İradeni Allah'a teslim etmeden, benim tercihim Allah'ın benim için tercih ettiğidir demeden yolda bu yolda yürüyemezsin. Onun için önce derviş iradesini meşidine teslim ederken bundan dolayı teslim ediyor. Allah'ın kendisi için tercih ettiğini tercih etmiş olsun diye. Yoksa yoksa nefsinin tercih ettiğini tercih ediyor. Şeytanın tercih ettiğini tercih ediyor. Başkaları ne söyler deyip onların tercihini de tercih yapmış oluyor. Hiçbir zamanda Allah'ın kendisi için tercih ettiğini tercih edemez. Bu bir Eğitim. Bu bir yol. Bu bir yolculuk. Zor mü? Aşksızlara zordur. Aşıklara kolaydır. Aşıklara aşk yoludur. aşktır. Allah seçer. Allah dilediğini zatına seçer. Kimi diliyor? Kendisini dileyeni. Kendisini isteyeni. Rızasını isteyip, rızasını tercih edenleri rızasına seçiyor, razı oluyor. Sevgisini dileyip, sevdiği gibi yapanları, olanları sevgisine seçiyor. Yakınlığını isteyip, yakın olmak için hayırda yarışanları yakınlığına seçiyor. Her konuda bu böyledir. Kul ya Allah ile yaşar, Allah'ın huzurunda yaşar, Allah ile sevinir, Allah ile üzülür. Yani Allah için güzel yapınca sevinir, doğru yapınca sevinir, Allah'ı sevindirince sevinir. Aynı şekilde yanlış yapınca üzülür, Rabini küstürünce daraltınca üzülür. Ya da nefsiyle yaşar, insanlarla şeytanla beraber yaşar. Hayatını onlara göre düzenler, tanzim eder. Onlar kendini kendisini sevince sevinir. Onlar kendisini takdir edip övünce övünür. Yerince kendini yerer. Hiç farkında olmadan insanları, nefsini, şeytani ilah edinmiş, tuzağına düşmüştür. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, bir de iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler vardır. Bir iman eder, bir küfürde olur. Bir karanlıktadır, bir Aydınlığa çıkar. Bir doğru yapıyor, bir yanlış yapıyor. Zahiri değil. İman ve küfür bir gönül meselesidir. Bir Allah'ı sever, Allah'ın kendisi için seçtiğini seçip tercih eder. Bir bakarsın, insanların ya da nefsinin ya da şeytanın verdiği vesveseyle şeytanın kendisi için seçtiğini seçer. Ne oldu? Bir imandadır, bir küfürdedir. İman ile küfür arasında bir yol seçer buyurdu. Bunlar kafirlerin ta kendisidir dedi. Öyle bir anda ölüm gelir ki küfürdedir. Küfür halindedir. Küfür galip gelir çünkü. Biri ötekini mutlaka söndürür, kapatır. Ya iman karanlığı... Küfrü aydınlatır, gönlü imanla doldurur, mümin yapar onu ya da küfür ağır gelirse bu sefer iman nurunu perdeler ve söndürür. Bile bile böyle yapanlara Allah kafirlerin ta kendisi dedi. Küfürle iman arasında bir yol tutmak isterler. Böyle bir şey yok dedi Allah, böyle olmaz yani hem dünyayı kazanayım, hem dünyayı istiyorum, hem ahireti istiyorum. İsteyemezsin öyle. Ahireti istiyorsun, sonra dünyayı, ahireti kazanmak için, kulluğunu yapmak için istiyorsun. Yoksa bağımsız olarak istediğinde Rabbini kaybediyorsun, ahireti kaybediyorsun. Evet, küfür ile iman arasında bir yol yoktur dedi. Böyle yapanlar evet, kaybetmiştir. Kafirlerin da kendisidir dedi. Onun için ısrarla kardeşlerimizi iman etmeye davet ediyoruz. Rabbini her şeyden çok sevmeye davet ediyoruz. Rabbini seçmeye davet ediyoruz. Rabbimizi seçelim. Rabbimizi tercih edelim ki Allah dilediğini, kendisini dileyeni zatına seçer. Onun seçtiklerinden olalım diyedir bu. Eğer bir huri Allah seçerse nereden anlaşılır o? Elbette ki kulluğundan, imanından anlaşılır, ahlakından anlaşılır, amelinden anlaşılır. Onun için öyle buyurmuştu. Kim Allah katındaki yerini bilmek isterse Rislullah Efendimiz sahabeye buyuruyor. Kendi gönlünde Allah nerededir ona baksın. Aynı şekilde kim hangi iştedir? işleyince zahiri işte, manevi iş. Kim hangi iştedir? Baksın. Allah onu hangi işte kullanıyor baksın. Eğer onu hayırda kullanıyorsa, hidayette kullanıyorsa, hidayet yolunda kullanıyorsa, güzel yapma yolunda kullanıyorsa, insanlara hayır olma, ikram olma, rahmet olma yolunda kullanıyorsa, işte o Allah'ın rahmetinin içindedir. Allah'ın İkramına nail olmuştur. Allah ona güzel yaptırıyor çünkü. O Allah'a yakın biridir. Allah'ın güzellikte kullandığı biri ve o Allah'ın seçtiği biridir. Ama ters tarafa gidiyorsa, dünyaya batmışsa, dalmışsa çamura, o da bilsin ki şeytan onu kullanıyor. Yanlışta kullanıyor. En büyük zulmi o kendine yapmıştır çünkü onu karanlıkta bırakmış, karanlıkta ters tarafa doğru, cehenneme doğru onu sürüklüyor. Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Ben neredeyim? Ben ne yapıyorum? Rabbim bana hangi işleri yaptırıyor? Rabbim bana ne yaptırıyor? Eğer yaptırdığı Allah için güzel bir şey ise Allah onu güzel bir yerde Kullanıyor, güzel bir yerde yerde vesile ediyor. Vesile ederken ona kazandırıyor, onu şereflendiriyor, onu temizliyor, tezkiye ediyor, onu büyütüyor. Onu sevmiş. Sevdiği için böyle muamelede bulunuyor. Allah peygamberleri sevmiştir, sahabeyi sevmiştir. Peygamberi sevmiş ile göndermiştir. Sahabeyi sevmiş, peygamberiyle beraber etmiştir. Vahyi beraber taşıtmıştır. En sevgili olmuşlardır. Allah'a en yakın olmuşlardır. Gökteki yıldızlar olmuşlardır. Ve kıyamete kadar Allah bu imkanı bütün kullarına verir. Ama kul seçer. Kul tercih eder. Kul seçince, tercih edince Allah da onu seçer, onu tercih eder. İnşallah seçimimizi doğru yapacağız. Rabbimizi seçeceğiz. Rabbimizin rızasını seçeceğiz. Sevgisini, yakınlığını, dostluğunu, cemalini seçeceğiz. Ahireti seçeceğiz. Dost olarak, veli olarak, müminleri, Resulü'nü, Allah'ı seçeceğiz. Allah bize seçimini, bizi seçimini doğru yapanlardan eylesin. Allah'ın zatına seçtiği kullarından eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun.